ve nübüvvetinin tasdığını ilan ediyorlar. Şu 15. işaretin 3 şubesi var. Birinci şubesi hayvanat cinsi Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ı tanıyorlar ve mucizatını da izhar ediyorlar. Şu şubenin çok misalleri var. Biz yalnız burada meşhur ve manevi tevatür derecesinde kat'î olmuş veya muhakkikini e'in menin olmuş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 İşte bunun gibi mübarek güvercin taifesi Fetih Mekke'de dahi Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın başı üzerinde gölge yaptıklarını İmam-ı Celil İbn Vehb naklediyor. Hem nakli sahih ile Hazreti Ayşe'yi sıddıka haber veriyor ki güvercin gibi dacin denilen bir kuş hanemizde vardı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam hazır olsaydı hiç debelenmezdi. Sükutla dururdu. Ne vakit Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam çıksa idi o kuş başlardı harekete, giderdi, gelirdi. Hiç durmuyordu. Demek o kuş Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ı dinliyordu. Huzurunda temkin ile süküt ederdi. İkinci hadise beş altı tarikle manevi bir tevatür hükmünü almış kurt hadisesidir ki bu kıssayı acibe çok tariklerle meşhur sahabelerden nakledilmiş. Ez cümle Ebu Saidin Hudri ve Seleme İbnül Ekva ve İbn Ebi hep ve Ebu Hureyre ve bir vaka sahibi çoban Uhban gibi müteaddit tariklerle haber veriyorlar ki bir kurt keçilerden birisini tutmuş çoban kurdun elinden kurtarmış zib demiş Allah'tan korkmadın benim rızkımı elimden aldın çoban demiş acayip zib konuşur mu zib ona demiş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 Çobanlığı kurda devredip gelmiş. Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'ı görmüş, iman etmiş, dönüp gitmiş. Ziv'i çoban bulmuş. Zayiat yok. Bir keçi ona kesmiş, çünkü ona üstadlık etmiş. Bir tarikte, Rü'esai Kureyş'ten Ebu Süfyan ile Safvan, bir kurdu gördüler. Bir ceylanı takip edip, harem-i şerife girdi. Kurt dönmüş, sonra taaccüb etmişler. Kurt konuşmuş, Risalet-i Ahmediye'yi haber vermiş. Ebu Süfyan, Safvan'a demiş ki, bu kıssayı kimseye söylemeyelim. Korkarım, Mekke boşalıp, onlara iltihak edecekler. Elhasıl Kurt kıssası kat'i ve manevi mütevatir gibi kanaat verir. Üçüncü hadise, beş altı tarikle mühim sahabelerden nakledilen Cemel hadisesidir ki, ez cümle, Ebu Hureyre ve Salebe İbn Malik, ve Cabir İbn Abdullah ve Abdullah İbn Cafer ve Abdullah İbn Ebi Evfa gibi müteaddit tarikler ve o tariklerin başındaki sahabeler müttefikan haber veriyorlar ki deve gelmiş Resulekim Aleyhissalatu Vesselam'a tahiyye-i ikram nev'inden secde edip konuşmuş. Ve birkaç tarikte haber veriliyor ki o deve bir bağda kızmış, vahşi olmuş, yanına kimseyi sokmuyor, hücum ediyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam girdi, deve geldi, ikramen secde etti, yanında ıhtı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yular taktı, deve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama dedi, beni çok meşakkatli şeylerde çalıştırdılar, şimdi de beni kesmek istiyorlar, onun için kızdım. Deve sahibine söyledi, böyle midir? Evet dediler. Hem resul aleyhisselatu Ekrem aleyhissalatu vesselamın Adba ismindeki devesi, Vefatı Nebevi'den sonra kederinden ne yedi ne içti, ta öldü. Hem o deve, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile mühim bir kıssayı konuştuğunu, Ebu i̇shak İsferani gibi bazı mühim imamlar haber vermişler. Hem nakli sahih ile, Cavir Abdullah'ın bir seferde devesi çok yorulmuştu. Daha yürüyemiyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, o deveye ufak bir dürtmek ile dürttü. O deve, o iltifat Ahmedi'den, o kadar bir çeviklik, bir sevinçlik peydâ etti ki, daha sür'atinden dizgini zaptedilmiyor, yolda yetişilmiyordu. Hazret-i Cabir haber veriyor. Dördüncü hadise Başta İmam-ı Buhari, e Hadis haber veriyorlar ki, bir defa gecede, Medine-i Münevverenin haricinde, düşman hücum ediyor gibi, mühim bir hadise işa edildi. Sonra cesur atlılar, çıktılar, gittiler. Yolda görüyorlar, bir zat geliyor. Baktılar, Resul-i Ekrem aleyhissalâtu Ferman etmiş, bir şey yoktur. Meşhur Ebu Talha'nın atına binip, şecaat-ı kutsiyyesi herkesten evvel gitmiş, tahkik etmiş ve dönmüştü. Ebu Talha'ya ferman etmiş, وَجَدْتُ فَرَسَكَ بَحْرًا Yani, senin atın sarsmadan gayet çabuktur. Halbuki Ebu Talha'nın atı, katuf tabir edilen yürüyüşsüz kısmından idi. O geceden sonra hiçbir at ona karşı yürüyüşte mukabele edemiyordu. Hem nakli sahih ile bir defa Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam seferde namaz kılacak vaktinde atına dedi dur. O da durdu, namaz bitinceye kadar hiçbir azasını kımıldatmadı. Beşinci hadise, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı sefine, Yemen valisi Muaz İbn Cebel'in yanına gitmek için Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan emir alıp gitmiş. Yolda bir aslan rast gelmiş. O Sefine ona demiş: "Ben Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın hizmetkarıyım." Aslan ses verip ayrılmış, ilişmemiş. Diğer bir tarikte haber veriyorlar ki Sefine döndüğü vakit yolu kaybetmiş. Bir aslana rast gelmiş. Aslan ona ilişmemekle beraber yolu da göstermiş. Hem Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki demiş Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanına bir bedevi geldi. Arapça "dap" denilen bir susmar yani keler elindeydi. Dedi: "Eğer bu hayvan sana şahadet etse ben sana iman getiririm yoksa iman getirmem." Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam o hayvandan sordu. O susmar fasih bir dille risaletine şahadet etti. Hem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 İşte ölülerin konuşması misallerinden birincisi şudur ki Ulemâ-i Zahir ve Batı'nın tabiin zamanında en büyük reisi ve İmam Ali'nin mühim ve sadık bir şakirdi olan Hasan-ı Basri haber veriyor ki bir adam Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanına gelerek ağlayıp sızladı. Dedi: "Benim küçük bir kızım vardı. Şu yakın derede öldü, oraya attım." Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam ona acıdı. Ona dedi: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 ve i̇mam İbn Adi Adî gibi bazı mühim imamlar, hazret Enes İbn Malik'ten haber veriyorlar ki, Enes demiş, bir ihtiyare kadının bir tek oğlu vardı, birden vefat etti. O saliha kadın, çok müteessir oldu, dedi. Ya Rabb senin rızan için, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın biatı ve hizmeti için hicret edip buraya geldim. Benim hayatımda istirahatımı temin edecek tek evlatçığımı, o Resûlün hürmetine bağışla. Enes der, o ölmüş adam kalktı, bizimle yemek yedi. İşte şu hadisi acibeye işaret ve ifade eden, İmam-ı Bussiri'nin, kasidî burada da şu fıkrasıdır. لَوْنَا سَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ ah اَحْيَاسْمُهُ ح۪ينَ يُدْعَى دَارِ سَرِّمَمِ Yani, eğer alametleri, onun kadrine muvafık derecesinde azametini ve makbuliyetini gösterseydiler değil yeni ölmüşler belki onun ismiyle çürümüş kemikler de ihya edilebilirdi. 3. hadise Başta İmamı Beyhaki gibi raviler Abdullah İbni Ubeydillahil el haber veriyorlar ki Abdullah demiş. Sabit İbni Kays İbni Şemmas'ın Yemen harbinde şehit düştüğü ve kabre koyduğumuz vakit ben hazırdım. Kabre konurken, birden ondan bir ses geldi. Muhammedur Resulullah ve Ebu bekr ve amar Şehit ve utmân berur Rahim dedi. Sonra açtık, baktık, ölü, cansız. İşte o vakit, daha hazret Ömer hilafete geçmeden şehadetini haber veriyor. Dördüncü hadise i̇mam Taberani ve Ebu Nuaym, Delail-i Nu'man İbn Beşir'den haber veriyorlar ki Zeyd İbn Harice çarşı içinde birden düşüp vefat etti. Eve getirdik. Akşam ve yatsı arasında etrafında kadınlar ağlarken birden "Ansitu ansitu susunuz" dedi. Sonra fasih bir lisanla "Muhammedur Resulullah, Esselamu aleyke ya Resulullah" diyerek bir miktar konuştu. Sonra baktık ki cansız vefat etmiş. İşte cansız cenazeler, onun risaletin tasdik etse, canlı olanlar tasdik etmese, elbette o cani canlılar, cansızlardan daha cansız ve ölülerden daha ölüdürler. Amma, melaikelerin Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu hizmeti ve görünmesi ve cinnilerin ona iman ve itaati mütevatirdir. Nasıl Kur'an ve çok ayatla musarrahtır.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 2 kere 2 dört eder derecesinde bir kat'iyetle ispat etmişiz. Onların ispatını o söze havale ederiz. İkinci cihet Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın şerefiyle eseri mucizesi olarak efra'u ümmeti onları görmek ve konuşmaktır. İşte başta Buhari ve İmam-ı Müslim e'inme-i hadis müttefikan haber veriyorlar ki bir defa melek yani Hazreti Cebrail Beyaz libaslı bir insan suretinde gelmiş, Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam sahabeleri içinde otururken yanına gitmiş, demiş. Mel İslamu mel imanu mel ihsan. Yani iman, İslam, ihsan nedir? Tarif et. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam tarif etmiş. Oradaki cemaat da sahabe hem ders almış, hem de o zatı iyi görmüşler. O zat misafir gibi görünürken Üstünde alameti sefer eseri hiç yoktu. Kalktı, birden kayboldu. O vakit Resul Ekrem Vesselam ferman etmiş ki, size ders vermek için Cebrail böyle yaptı. Hem haberi sahih ile ve haberi kat'î ile ve manevi tevatür derecesinde eimme hadis haber veriyorlar ki, Hazreti Cebrail'i çok defa Hüsnü Cemal sahibi olan Dıhye suretinde Resul Ekrem Vesselam'ın yanında sahabeler görüyorlardı. Ez cümle Hazreti Ömer ve İbni Abbas ve Üsame İbni Zeyd ve Haris ve Ayşe Sıddıka ve Ümmü Seleme kat'iyan sabittir ki bunlar kat'iyan haber veriyorlar ki biz Hazreti Cebrail'i Dıhye suretinde Resulekem Aleyhissalatu vesselam'ın yanında çok görüyoruz. Acaba hiç mümkün müdür ki bu zatlar görmeden görüyoruz desinler? Hem nakli sahihi kat'i ile aşere-i mübeşşereden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 Amizade-i Nebavi Nakli Sahih ile haber veriyor ki gazveyi Bedir'de gök ile yer arasında beyaz libaslı atlı zatları gördük. Hem Hazreti Hamza Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'dan niyaz etti ki ben Cebrail'i görmek istiyorum. Kâbe'de ona gösterdi dayanamadı bihuş oldu yere düştü. Bu çeşit melaikeleri görmek vukuatı çoktur. Bütün bu vukuat bir nevi mucize-i Ahmediye aleyhisselatu vesselam'ı gösteriyor ve delalet ediyor ki, onun misbah-ı nübüvvetine melaikeler dahi pervanelerdir. Cinniler ise, onlar ile görüşmek ve görmek, değil sahabeler, belki avamı ümmet dahi çokları ile görüşmeleri, çok vuku buluyor. Fakat en kat'i, en sahih haber ile e i Hadis bize diyorlar ki, i̇bn Mesut Mes'ud, batn-ı nahlde, Ecinnilerin ihtidası gecesinde ecinnileri gördüm ve Sudan kabilesinden Zut denilen uzun boylu taifeye benzettim onlara benziyordular. Hem meşhurdur ve hadis imamları tahriç ve kabul ettikleri Hazreti Halid ibn Velid vakasıdır ki Uzza denilen sanemi tahrip ettikleri vakit siyah bir kadın şeklinde o sanem içinden bir cinniye çıktı Hazreti Halid bir kılıç ile o cinniyeyi iki parça etti. Rasul Ekrem Aleyhissellaatu vesselam o hadise için ferman etmiş ki uzza sanemi içinde ona ibadet ediliyordu daha ona ibadet edilmez. Hem Hazreti Ömer'den meşhur bir haberdir ki demiş. Biz Resul Ekrem Aleyhissellaatu vesselam'ın yanındayken ihtiyar şeklinde elinde bir asa hae isminde bir cinni geldi iman etti. Rasul Ekrem Aleyhisselatı vesselam ona,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 asfiyalar, melaikeler ve cinler ile görüşmüşler ve konuşuyorlar ve bu hadise yüz tevatür derecesinde ve çok kesrettedir. Evet, ümmeti Muhammed'in aleyhissalâtu vesselam melaike ve cinlerle temasları ve tekellümleri ise, Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın terbiye ve irşad-ı icazkârânesinin bir eseridir.